Kardeşlerim, muazzez müminler Efendimiz aleyhissalatü vesselam insanlara çağının tanıklarına Orucu anlattılar Allah'ın emrini ilettiler Ramazan günü Fecirden Ta güneşin batmasına kadar Kendi suyunuzu, kendi ekmeğinizi yemeyeceksiniz Bununla Sair zamanlarda başkalarının, yetimlerin, gariplerin, yani sizin olmayan insanların malına elinizi uzatmayacaksınız. Bunu da öğretmiş oldular. Namaz kılarken ellerimizi kaldırıp Allahu Ekber diyoruz. davaf ederken Cenab-ı Hakk'a teslim oluyoruz, istilam ediyoruz. Bütün bunlarla senden gelen her şey, bütün talimatlar, başım gözüm üzerine Ya Rab. O'nun ikrarında, O'nun itirafında bulunuyoruz Yani namazı hayata, hayatın bütün şubelerine taşıyoruz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir din anlattılar Sakif kabilesi Allah Resulü Aleyhisselam'ın yanına gelir derler ki Biz imtiyaz istiyoruz Bizi avamla, bizi fukara ile aynı zaviyede görme Bizden zekat isteme bize onlar gibi rükuya gideceksin diye emretme Bizi onlarla aynı mecliste ağırlama Bize ayrı bir meclis ayarla Eğer faizi kaldırdıysan Faiz haram diyorsan Lehimize olanları yani alacağımızı alalım Ama birilerine faiz borcumuz varsa onu bizden düşür Mekke ve etrafı harem Korunaklı bölge, mukaddes bölge Kabilemizin etrafını da böyle istiyoruz. Eğer insanlar sana sorarsa, neden böyle yaptın? Neden bunlara bu imtiyazı verdin diye fakul innallaha emrani. Bana Allah emretti de. Yani bizim hayatımıza kutsal bir yön gelsin, kutsal bir cihet gelsin. Ve in kahedu leyeftinunke an allazi ohayna ileyke liteftiri aleyna Allah'a iftiraya davet ettiler peygamberi. Vahiden, imandan, Kur'an'dan, kendisine gelen dinden taviz vermeye çağırdılar. Az kaldı. Allah Resulü Aleyhisselam'ı fitnenin içine çekeceklerdi, sürükleyeceklerdi. İşte o zaman peygamberi dost kabul edecekler. Allah Resulü Aleyhisselam İslam'da imtiyazı yok. Bilal'in hakkı ise sizin de o. Bilal nerede namaz kılıyorsa siz de onunla birlikte aynı yerde aynı safta namaz kılacaksın dedi diye ve inkadu lestefizunke min al-ardi li minha. Allah Resulü Aleyhisselam'ın dünyayı başına dar etmek istediler. Onu Mekke'den çıkmaya zorladılar, hicrete zorladılar. Sonra kendileri düşünceleri, ideologyaları hak ile yeksan oldu oldular Mekke'de. Dünyada iki asırdır bu ümmet işte o problemi yaşıyor. Mısır'daki kardeşlerimize dediler ki Asvan'daki köyleyle köydeki bir insanla Kahire valisi nasıl aynı hakka sahip olabilir? Nasıl bunları eşit kabul edebiliyorsunuz? Evet biz sizin namazınıza karışmayız. Namazınızı istediğiniz camide istediğiniz vakitte kılın ama tefecilerin ama üst sınıfın ama aristokrasinin mazlumların bir çarelerin yetimlerin faizle sofrasındaki ekmeğini çorbasını almasına müdahale etme. Eğer buna müdahale edersen Mekke'de Sakif kabilesine Aristokrasiye diyenen Hazreti Muhammed'in kaderi senin de kaderin olur. Allah Resulü Aleyhisselam'a yaptıklarını şimdi Arakan'da, şimdi Suriye'de, şimdi Kahire'de, şimdi mazlumların, mustazafların coğrafyasında kardeşlerimize yapıyorlar. İki asırdır dünyada acılar, ızdıraplar var. Arkasında biz bu İslam'ı, Evimizde de, sokağımızda da, devletimizde de, dünyanın bütün karelerinde istiyoruz diyen insanlar arasında geçiyor. Zalimle mazlumlar arasında yaşanan hikaye, Mekke'nin hikayesi kardeşlerim. Mısır'da kardeşlerimize, Müslüman kardeşlerimize zulmedenler Arap, mazlumlar da Arap. Peki neden Arap, Araba zulmediyor? Çünkü mazlum Araplar diyorlar ki, Asvan'daki köyde, Kahire'nin merkezi de, bütün nokta nokta Mısır, mademki Müslümanlarındır, her yerde Allahu Ekber, her yerde Allah'ın ayetleri tatbik edilecek. Bunu istediler diye, şimdi semadan başlarına zulüm yağıyor, acı yağıyor, mermi yağıyor. Bunun için anneler çocuklarının tabutları arkasında gözyaşı döküyorlar. Allah onları da bizi de imtihan ediyor. Onları siz ne kadar sadakat göstereceksiniz, bizi de siz kardeşlerinizin yanında ne kadar yer alacaksınız diye imtihan ediyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın asabını ateşe attılar. Habab bin Eret'i yaktılar. Bilal-i Habeşe'yi Mekke sokaklarında yürüdü, yürü süründürdüler. Ama her şeye rağmen onlar dayandılar direndiler Allahu Ekber dediler, Allah en büyüktür dediler teslim olmadılar. Ya Rabbi biz senden zafer istemiyoruz ki rızanı istiyoruz. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمُّ ب۪ينَا Fetih senden gelecek, bizi dünyaya sen zafer kazanmaya çağırmadın ki eğer 10 kişi bize emrediyorsan Mekke'de Ebu Cehil'e, Ebu Leheb'e direneceksiniz, karşı koyacaksınız. 10 kişi 10.000 kişinin karşısına nasıl çıkar biz bunun riyazi hesabı içine girmeyecek emrinse başım gözüm üzerine yarab diyecek meydanlara inecek biz senden rızanı istiyoruz dediler Kardeşlerim dünyayı cehenneme çevirdiler insan hakları dediler adalet dediler Kur'an-ı Hakim'in karşısında durdular. Onlar biliyor ki, Kur'an-ı Hakim'in ayetleri tatbik edilirse, Londra'nın, Paris'in, New York'un imtiyazları gidecek. Dünyayı sömüremeyecekler, Afrika'yı ememeyecekler, kemiremeyecekler. Onun için şu kadar zamandır, ümmetin üzerine yürüyorlar, katlediyorlar, öldürüyorlar. Ama Allah nurunu tamamlayacaktır. Bu ümmet, farklı zamanlarda, Tarihin farklı dönemlerinde belki bunlardan Daha acılarına, daha elim olanlarına direnmiştir Ali Tavi Endülüs'ten Yani şimdi dünyanın adalet Merkezi olduğunu söyledikleri batıdan, İspanya'dan Oradan bir hatıra anlatır Mekke'de yaşanan acılara, ızdıraplara Bugün Kahire'ye benzeyen Direnen ayakta kalan Bir çocuğun hikayesidir bu Muhammed-i Sagir Muhammed-i Sagir Endülüs'te 8 asır devam eden İslam devletinin yıkılmasından sonra yaşanan acıyı bir parça belki gözümüz önüne getirir. O acıya işte bakın buradan buradan tanık olun der. Endülüs'te Müslümanları kazanlara atıyorlar 8 asırlık İslam Devleti'nin ardından Diri diri mezarlarda gömüyorlar Engizisyon mahkemelerinde yargılıyorlar Paramparça yapıyorlar Kadınları saçlarından atların Kuyruklarına bağlıyorlar Süründürüyorlar Ya Hristiyan olacaklar Ya da bu şekilde ölecekler Kahrolacaklar Muhammed-i Sahir diyor ki Ben bilmiyorum İspanyol olduğumuzu düşünüyorum Her sabah Annemin, babamın Hristiyan olduğunu düşünerek gizliyorlar onlar imanlarını, onlar kendilerini irtidat ettiler. Hristiyan oldular, Hz. Muhammed'i terk ettiler Aleyhisselatu vesselam'ı, Mekke'ye böyle anlatıyorlar. Bilal bin Rabah'a yapılan işkenceyi İspanya'da bütün Müslümanlara yaptılar, o ailede kadın eşiyle beraber döndü görünüyorlar, Hristiyan oldular çocuklarını Hristiyan okuluna gönderiyorlar ki Müslümanlıkları zahir olmasın, anlamasınlar diye. Muhammed Hristiyan ismiyle her sabah okula gidiyor. Akşam dönüyorum bütün arkadaşlarım gibi. Arkadaşlarım babalarına o gün okulda kitabı mukaddesten ne kadar ezberlediler? İncil'den onu anlatıyorlar. Babaları kucaklıyor, öpüyor, tebrik ediyorlar. Ben de her akşam eve dönüyorum arkadaşlarım gibi babama baba diyorum. Kitabı mukaddesten İncil'den bugün şuraları ezberledim. Babam ağlıyor. Babam ağlıyor. Evde bir oda var. Bizim girmemiz yasak. Odaya giriyor. Sonra odadan çıktığında beka buka an Gözleri mahmur Sanki uzun bir zaman Babam odanın içinde alamış gibi Anneme anlatıyorum İncil'den şu kadar ezberledim Annem odaya çekiliyor Annem çıkınca annemin gözleri de şişmiş Sabah okula gidiyorum Annem çağırıyor Kucaklıyor Öpüyor Kucaklıyor Sanki annem beni bir daha görmeyecek gibi okula gönderiyor Acaba diyorum ben bu evin çocuğu değil miyim? Babam bana bakıyor şöyle uzaktan dudakları titriyor bana bir şeyler söylüyor farklı bir lisanla yaklaşıyorum babam diye kucaklayayım sonra babam susuyor. Acaba ben bu evde evlatlık mıyım diye bir kardeşimiz dünyaya geldi koştum babama haber verdim. Hani oğlu oldu diye babam sevinecek İspanya'daki bütün Hristiyan babaların sevindiği gibi Üzgün bir halde babam Ayaklarını çeke çeke bir kiliseye gitti Papaza oğlum oldu dedi Papaz evimize geldi Annem papazı görünce yüzünün rengi değişti, gözleri irileşti. Sonra kardeşimi ellerine aldı. Sanki onu cellata verir gibi papazın eline bırakırken hışkırıklara boğuldu, gözlerini kapattı. Evde kardeşimi bir papaz vaftiz yaptı. On yaşına gelmiştim. Babam bir gün elimden tuttu, girmemin yasak ol olduğu odaya götürdü. Dedi ki oğlum, ya bu ye? ''İnnekel ân fil min umrik'' ''Şimdi on yaşına geldin. On yıldır sakladığım bir sır var. Şimdi babanın sırrına, babanın acısına ortak olur musun?'' ''Olurum baba'' dedim. ''Peki öyle o zaman söyleyeyim. Şu gördüğün duvarda asılı olan nedir?'' ''Bilmiyorum baba'' dedim. ''Bizim bu odaya girmemiz yasak ya.'' Nereden bileyim? Haza Kitabullah. Bu Allah'ın kitabıdır. Hani okulda bize Allah'ın kitabı diye İsa'ya gelen İncil'i anlatıyorlardı. Öyle mi baba dedim. bu İsa'ya gelen İncil midir? Hayır. Haza hu'l-Kur'anul-lazi. Haza hu Kitabullahil-Ahad. Enzalahu Allahu ala Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bir olan, vahid olan, tek olan Allah Hazze ve Celle'nin kainatın en şereflisi Hazreti Muhammed Ali Vesselam'a ve indirdiği Kur'an Hakim'dir yavrum. Bu Akdeniz'in ötesinde Çölde Hazreti Muhammed'e Allah'ın indirdiği Kur'an'dır yavrum. 8 asır önce dedelerimiz, ecdadımız, Hazreti Muhammed'in öğrencileri İspanya'ya buraya geldiler. Kur'an-ı Hakim'i getirdiler. 8 asır şu gördüğün El-Hamra Sarayı, o camiler, şimdi minarelerinde çan çalan camiler, mihraplarında papazların durduğu o camiler, ''Onlar bizim oğlum Muhammed, senin adın Muhammed, sen Hristiyan değil Hazreti Muhammed'in ümmetindensin Muhammed!'' Ondan sonra babam, annemle de beni imtihan ettiler. Her gün babam beni yanına alır, annene de söyleme yavrum der. Eğer bu sırrını bu sokaklarda arkadaşına hatta annene bile açarsan, annesiyle de onu imtihan ediyor. Sanki o da bilmiyor gibi babanı şu cellatlara, şu katillere teslim etmiş olursun. Elhamra saraylarından yine kiliseye gidiyorum, yine İncil okumaya gidiyorum ama bu defa o duvarlardan sanki Ezan-ı dinliyorum. Çan çalarken sanki 8 asırdır buralarda söylenen Allahu Ekber'leri duyuyorum. Böyle yıllar geçti, sonra Endülüs'te ikinci bir dalga geldi, yine Engizisyon mahkemeleri okula doğru giderken sokaklarda yine asılan katledilen Müslümanları görüyordum Yine kadınlar yine onları saçlarından atların arkasına bağlamışlar, yine Müslümanlar onları yanan ateşlerin içine atıyorlar Babam, oğlum, ben gayeme ulaştım seni kurtardım, sana Hz. Muhammed'i, sana Kur'an-ı Hakim'i öğrettim. Şimdi seni maribe Fas'a göndersem, bana burada ölüm gelse Rabbime şehit olarak onun huzuruna giderim. Babam amca diye hitap ettiği, o mahalleden birisine bir gece bir Paskalya'da beni bir kayığın içine bindirip karşıya maribe gönderdi. Sonra bu kim oldu biliyor musunuz? Muhammed İbni Abdirrafi'e l-Endulusi Büyük bir halim, şu kadar eseri olan ümmeti eserleriyle, kitaplarıyla tenvir eden bir alim Allah nereden alıyor, nereye götürüyor? Şimdi Doğu Türkistan, İslam devletini yıktıktan sonra şu kadar zamandır Mao'nun çocukları ümmete kan kusturuyorlar Urumçi'den ümmetin kızlarını alıyorlar Pekin'de satıyorlar İffetlerini kirletiyorlar Çocukları alıyorlar Doğu Türkistan'da Katlediyorlar Eve geliyorlar babalarından kurşun paralarını alıyorlar Mısır'da delikanlılar diyor ki Biz şehadeti istiyoruz da Sizden gece vakitlerinde Mısır hapishanelerinde aldıkları kız kardeşlerimizin iffetinin himayesi için dualarınızı istiyoruz Ya Rabbi Mısır hapishanelerinde Suriye hapishanelerinde senin dinin kitabını korurken tutuklanan Sümeyyelerin iffetlerini koru Allah'ım onlara dua ediniz sizden onu istiyorlar biz de sınanıyoruz, onlar da sınanıyor. Onlar canlarıyla sınanıyor, siz de mallarınızla. Ne kadar Suriye'nin yanındasınız. Şimdi Şam'ın güney taraflarında çocuklar açlıktan annelerinin kucaklarında can veriyorlar. Karşıda ise körfezde saraylar Saraylarda çok yedikten yediklerinden dolayı Hazımsızlık çeken eşkıyalar onları seyrediyorlar Bir dünyamız var bizim Hendek'te Açlıktan asabı açken Karnına taş bağlayan peygamberin Çok yediğinden dolayı Hazım sorunu çeken ümmeti olduk işte biz Allah onları da imtihan ediyor Bizi de sınıyor Ve Onlara diyor ki, ben sizi dünyaya zafer kazanmaya değil, rızamı kazanmaya gönderdim. Zaferi ben takdir ederim. İdâca nasu vel Aleyhvet. Onu bekliyoruz. Ya Rabbi, onların derdine, onların acısına, Urumciye, Kahireye, Hamaya, Himsa, ezilenlere, mustazaflara, Pataniye, Arakan'a, manamızla, maddemizle imdad edecek ümmetin ruhunu bize ihsan eyle